1544 numaralı konu, İbni Mes'udun, Sübhanilahi velhamdülillahi, numaralı konu, kelimelerinin Allah'ın huzuruna yükselen güzel sözlerden olduğunu söylemesi, evet, Abdullah bin Mes'ud şöyle buyurmuştur, size bir şey söylediğimde Allah'ın kitabından onun şahidini de getiririm, bir Müslüman, Sübhanilahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahı valahu ekber ve tebarek Allah dediğinde bir melek onu kanadının altına alarak yükselmeye başlar, melek topluluklarından hangisinin yanından?